parçamızın sonunu yaklaşık üç kere dinledikten sonra <gülüyor> biz burada kendimizi dinledik tabi ama dinleyiciler Allah'tan bir kere dinlediler. Evet şu an bile hiçbir şey anlamamış olabilirler bu söylediklerinde. <gülüyor> evet programı kayıt yapıyoruz canlı değil öncelikle onu söyleyelim o zaman. Ama canlı yapmaya e, özen göstereceğiz aslında. Kesinlikle istediğimiz Hı -hı. bu. Peki o zaman bu kadar muhabir yavaşça sapan konuşmadan <gülüyor> sonra bari ilk parçanın ne olduğunu sorayım ilk parça Mendelssohn. Peki. Ee, <gülüyor> <gülüyor> 1967'deki 7'deki e, konserinde konserinin son parçasıydı ve bu işte gitarını yaktığı, kırdığı, döktü parça e, parçada başından hmm o zamanlar pek kullanılmamış bir şey işte feedbackler falan kullanılıyor en azından e, hani popüler müzik için diyebiliriz hani o zamanlar cimeniksel falan popülerdi sonuçta hmm. yani rock popüler bir şeydi bir müzikten farklı hmm. bir şeydi evet e, böyle bir etkileyici bir girişi vardı etkileyici de bir sonu var işte DVD'sini izlerken bunun ıı, her şeyi kırdıktan döktükten sonra gitar partilerini seyirciye falan fırlatıyor. Fırlatmıyor atıyor yani nazikçe. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Orada bazıları alkışlıyor. Baya hoşuna gidiyor ama bazılarının ıı, yüz ifadesi korkmuş gibiydi yani. İşte Noyce'un böyle bir etkisi var. Bu ki ıı, Hani bu videoyu o şarkıyı dinlemiş, o şarkının girişindeki o o introyu duymuş birçok müzisyen herhalde etkilenir bundan ki noy müzisyenlerinin e, çoğunun etkilendiğini biliyorum Çinmekistan okudum. E, hepsi de söylüyorlar. Evet ilk parçamız böyleydim. Ben de bu videoyu ilk defa sen izlettin bana. Hmm. Sanırım başında Cemil Yanlış hatırlamıyorsam dinleyin diye Kulaklarını işaret ediyordu hmm. parmaklarıyla evet. e, Çalışını seyrettiğimde Gerçi hani ilk seyrettiğimde bir şey düşünmemiştim Çünkü gerçekten etkilendiğim için Olsa gerek hani sadece Kapılıp izlemiştim ama e, Geçen izleyişimde sana şey dedim Hani sen de biliyorsun bunun üstüne çalışmış Bayağı bir ve bu üzerine çalışılacak hmm. bir şey Olduğunu söyledin sen de Hani oldukça İyiginç geliyor bana. Hani kimse böyle bir şey yapmamış ve o yapmış. Doğal olarak sanırım noise müzisyenlerin etkilenmesi Buradan ol olsa gerek. Yani bundan evet, kaynaklanmış evet. olsa gerek. Ee, doğaçlamadan da olsa gerek. Yani aynı zamanda hani çalışmış falan ama orada bir doğaçlama da var sonuçta. Ee, ki noise müzisyenlerin çoğu da işte bu gürültülerini doğaçlayarak çıkarıyorlar diye tahmin ediyorum. Böyle çok uğraşmaktansa. Peki, o zaman biz şimdi ne dinleyecektik? Ben onu unuttum. Aa çok iyi tamam. Ah, tabii ki tabii. Bugün aslında hep e, programımız böyle olmayacak. Böyle olmayacak derken daha böyle e, konseptiyonel bir şey olacak. Her programımız diye tahmin e, olabildiğince ediyorum olabildiğince işte. Olabildiğince evet. Ama bugün e, hani Jimin'le çaldık. Şimdi mesela son iki yuva geçiyoruz. Evet. E, Son 200 hakkında ne diyebilirsin? Evet, ha, son hakkında yani şimdi gerçekten bir şey diyemedim de şunu söylemeden geçmek istemiyorum. Çalacağımız ilk parça eksiz bir son 200 parçası. Evet, Onu evet. söyleyebilirim gerçekten de. Şeyi söyleyelim. Hani bu, bu parçadan sonra bir son 200 parçası daha çalmak istedik. Ee, ama e, hani o saatte bir evet, şey yani. Parçalar birbirine birbirine bağlamak gerekiyor sonuçta. E, epey uğraştık Bütün Aha. albümlerini evet. hani Sonkiyot'un tüm albümlerini tek tek dinledik <gülüyor> Tabi yani şey yaptık Hızlı hızlı dinledik <gülüyor> Sonuçta aynı ki bir parçayla Karar kıldık evet, Ama o ee, havayı yakalayamadığını Gördük başka bir albümde Herhangi bir albümde ya da herhangi bir parçada Dolayısıyla hı. bu parçayı ben eşsiz ilan ettim <gülüyor> İyi de ettin Aha. O zaman Ne dinleyeceğiz peki Sonkiyot'tan Bu eşsiz parçamız nedir 100% uh, dinleyeceğimiz ilk parça parça senin eşsiz dediğin <gülüyor> uh, parça. Ardından aynı albümden yani Dirty albümden dinleyeceğimiz parça Orange Rules, Angel Speed. <gülüyor> is mine <laughs> All I know sh <laughs> Son iki dinledik. İlki one hundred percent. İkincisi ikinci dinlediğimiz parça Orange Rose. Uh, Angel's Spit. Araya girdim. Pardon. Devam et o zaman. Ha evet. <gülüyor> <gülüyor> hakkında bir şeyler söyleyecektik ama hani çok Hı -hı. uzun konuşuyoruz. Çok hızlı. Bir evet şey birden çok hızlı konuştuğumuzu, çok uzun konuştuğumuzu e, fark ettik. Ayrıca zaten hani son iki çok çalırız. Çok bahsederiz. Helalde. Evet, e, ilerki programlarda da bol bol çalacağımız bir grup olacak. Sonic Youth. Yani Sonic Youth hakkında bunu demiş alalım diyorsun. E, bu yeterli bence. İleride de çok fazla konuşacağız. Ama ne diyebiliriz? E, bu popüler gruplar arasında benim popüler gruplar anlayışım biraz farklı <gülüyor> sanırım ama e, şöyle Noisy Gürültü'yü yani ...çok iyi kullanan bir grup... ...yani çoğunu gitardan çıkartıyorlar... Yani ...feedbackler falan... ...eminim cimenlikse bayılıyorlardır... O, ...o işine bayılıyorlardır... Um, ...böyle ileride... ...daha açık açık Hı. konuşuruz son iki otu. ...vaktimiz bence... ...ileride daralacak... ...çalmak istediğimiz parçalar Hı. var... Evet. ...yani ben de bir şey anlamamıyorum... ...fazla bir şey anladığımı söyleyemeyeceğim... ...ama hani şey çok belli oluyor... O noise etkisini gitarla verirlerkenki profesyonellikleri kendini Hı -hı. çok belli ediyor. Başkalarından hemen ayrışıyorlar. Kulağa öyle geliyor ya da. Peki o zaman e, şimdi Nine Inch Nails çalarak devam edecektik. Öyle karar vermiştik. Evet. Hemen geçelim Nine Inch Nails'e. Ne çalacağımıza buradan bakayım. E, albümün adını unutmadım ama benim için söylemesi çok zor. Yani uh, anlamından dolayı teeth. değil de söylenemeyişinde. Evet, uh, o so with teeth. Ben with teeth diyorum. Know. With teeth. Tamam, evet. çok güzel oldu. Uh -huh. bu. Bunu kabul etsin dinleyicilerimiz. The line begins to blur. And every day is exactly the same. Dinliyoruz. Stay. mechanical the line begins to blur Dinledik ilk olarak ardından every day is exactly the same evet şimdi e, aslında Bauhaus'u devam edecektik programa Bauhaus benim hani çok sevdiğim gruplardan bir tanesi açık uh -huh. radyo programcıların da çok sevdiği bir grup. Hani Nine Inch Nezves in, 12 Yud için de aynı şey geçerli e tabii ki. Şunu söyledim bu arada. Ee, biz bir açık radyo çalışanlarıyız. Evet. Oraya bağlayacaktım evet. aslında. Hani programcıların bunları sevdiğini, evet dinlediğimizden <gülüyor> biliyoruz ama dinlemesek de zaten bilmek zorundayız. Çünkü evet. hani burada çalıştığımız için. Şimdi biraz da şeyden bahsetmek. Madem hani bazı çalmıyoruz. Bugün biraz ...senin de canını sıkacak bir şekilde... ...Mersbow'da çalamayacağız sanırım. Evet, yani bir dinletmek <gülüyor> istiyordum ama... E, ...bu kadar çok konuşacağımızı zannetmiyordum. Ya aslında ben de bu kadar çok konuşacağımızı zannetmiyordum. E, bu kadar çok konuşmak değil, yani çok da konuşmadık da... ...müziğe daha fazla yer vermek diyebiliriz. Ee, i̇lk program acemiliğimize verelim. <gülüyor> hem hem de e, bugün... ...yani bugün değil tabii biz bunu kayıt yaptığımız için bugün... ...aslında dün... E, Sevgili yayın yönetmenimiz Mahir Ulgas gazetede ve dergide programdan bahsederken çok iddialı bir şey yaptı yani tanımlama yaptı. Ben bunu biraz daha hani şey öyle olmadığını aslında o kadar da iyi bir iddiamız olmadığını söylemek için hani programın çıkış noktasından belki biraz bahsederiz. Ama şöyle bir iddiamız var ee, yani noise gürültülü şeyleri dinlediğinizde Onlara gerçekten kulak verdiğinizde bunu beğeneceksiniz. Yani bu da şeyden geliyor değil mi? Yani ilk Noisy'e karar verdiğimizde John Cage'in bir yazısı vardı 1937'de. İşte müziğin geleceği credo gibi bir şeydi. Orada ilk paragrafta yazıyordu şöyle ki nerede olursak olalım. ...duyduğumuz şey çoğunlukla gürültüdür. Ve gürültüyü duymamazlıktan geldiğimizde... onu ...duymayı es geçtiğimizde... ...o bizi rahatsız eder. Onu dinlemeye çalıştığımızda... ...onun büyüleyici buluruz. Gibi çok kötü bir çeviri <gülüyor> yaptım. Yani böyle... Aslında hani Mahir'e yolladığımız programla ilgili metinde de bundan bahsediyorduk. İddia fazla böyle büyük bir iddia değil de... ...gürültü dinlemesi, öğrenile, yani gürültüyü dinlemeyi öğrenilebilir olduğunu... ...yani kuramadım cümleyi şu an belki ama... <gülüyor> ...gürültü dinlemenin öğrenilebilir bir şey olduğundan bahsettik. Evet. İddia buydu aslında yani. Başka bir iddia hani değil söz konusu evet, olarak. ama güzel bir iddia. Ki hani... <gülüyor> John Cage'in de açıklamasına <gülüyor> bakacak olursak sanırım o da onu demek istiyor herhalde. Evet. Yani e, noise şeyler sürekli çok yoğun şeyler olduğu için hakikaten seni alıp e, o ses kütlesiyle bir yere götürüyor. Ve onu gerçekten yani gözlerini kapat öyle dinlediğinde sanki böyle bir ...ses havuzu, ses dalgası var... ...onun üzerinde uçuyormuşsun gibi oluyor. Evet, çok farklı... ...hisler de ayrıca... ...duyuyor insan ve çok farklı etkileri de oluyor... ...noizun. İlerideki programlarda... vereceğimiz örneklerle sanırım bu... ...daha iyi anlaşılır hale gelecek. Ne demek istediğiniz hı hı, evet, daha doğrusu. Evet. Buradan... ...daha fazla noise lütfen demek istiyorum. Evet, Artık evet. o ana geldik yani. <gülüyor> Böyle deyip bir hep bağlamak istiyorsun sanırım. Harikasın. <gülüyor> Kesinlikle <gülüyor> öyle yapmak istiyorum. Peki dinleyeceğimiz parça ne şimdi? Steven Jesse Bernstein'den bir parça dinleyeceğiz. Hı -hı. More noise please. Peki dinlemeden önce e, biraz bahsedebilir miyiz acaba Steven Jesse Bernstein'den? Ya aslında hani Şair olduğunu biliyorum. Hı hı, şey, Çok yes, in... Seattle'da Bak, evet. kendisiyle e, ilgili her şeyi biliyorum ama şu an hani sınava girersin de söyleyemezsin ya. <gülüyor> öyle bir şey oldu. Onu söylemek isterim öncelikle. İşte Seattle'da sanırım underground şeyinde camiasında e, bilinir bir, birisiydi. Ve çıkıp sahneye şiirler okuyordu. Bu da ile ilgili bir şiiri. Aslında ama arkada da güzel bir müziği var. Evet. Değil mi? Peki. Güzel, noise öğeleri barındıran bir hmm. <gülüyor> şey. Peki dinleyeceğimiz parçayı yine anons eder misin? Yine ben anons edeyim. <gülüyor> Steven Jesse Bernstein'den More Noise Please. I live on a street where there are many, many cars and trucks and factories that pump and bang and grind all night and day. It is a miracle that I can write poetry or sleep or talk on the telephone or that my lover will visit me here. There is so much noise. Every few minutes a jet comes in low or a prop job swings down like a kamikaze. There is an airport at the end of my street. The new age people say that you choose all these things, choose the cars and trucks and airplanes, me and all of my neighbors. Well, maybe this is true. Maybe we can't live without all this goddamn noise. Maybe I need the noise to write poems, make love, and eat. I'm going to hang a sign out my window that says, More noise, please! Or, Thank you for making noise! Maybe we are the kind of people who need to have what we don't want just to get along to do the basic things. Myself, I could not sleep last night, and I could not close the window either. I tried to tear the window out of its frame and put it in a closed position, banging and ripping with the hammer and a screwdriver, standing on the window ledge in my socks three stories up. But the window wouldn't come out, and the factory screaming, and the trucks were rumbling, and the whole world was praying for silence, and it was up to me to shut the window, and I couldn't get it down. I was just making more noise. A jet went by, and all the people waved. Thanks, I yelled, as the shifts changed without a lull in production at the big plant across the street. The workers lined up at the bus stop watching me with my hammer in the window. I put sponge stoppers in my ears, but I can't stand those things for more than a few minutes. Finally, I put my head between two pillows. It's is the same every night. I love it. I need it. Without you, I could not live. I would not have written this poem. I yell the window dangling half on half off. Şair Steven Jesse Bernstein'den Noize'a bir güzelleme dinledik. <gülüyor> güzelleme? <mi> ne? <gülüyor> yani ne hoş ben bir Ben öyle hissettim en azından. Öyle hissediyorum ya da. Ayrıca hani o çok ciddiydi sesi konuşurken, söylerken. Hani oysa ki beni gülümsetti söyledikleri bayağı bir. Hı -hı. Hmm. More noise please dedi. Evet Say şimdi de biz daha çok gürültü çıkartacağız şimdi. Çünkü çünkü, çünkü boredoms'a geçiyoruz. Evet. Boredoms Japon bir noise grubu. Ee, daha çok sanırım deneysel rock ve e, minimalist diye anılıyorlar <Gülüyor> buradaki minimalizm şeyden geliyor e, sürekli bir tekrarları var e, minimalizm akımında olduğu gibi oradaki minimalizm akımına e, akıda benimsemiş müzisyenlerin yaptığı gibi sürekli bir e, işte bir tekrarlama loop etme i̇şte repetition var şeylerinde. Ama şimdi bizim dinleyeceğimiz parça da yok aslında. Fazla yok en azından. Hı hı. Çünkü şimdi dinleyeceğimiz parça benim kişisel zevkime çok fazla hitap eden bir parça. Yani oradan oraya geçiyor. O geçişlerdeki o direklik falan çok hoşuma gidiyor gerçekten. Evet, ben de dinlerken hani Yine bunu da ilk defa sen dinlettin bana. Ben daha önce Bordoms'la tanışmamıştım. Ama hani bu parçayı duyar duymaz hayran kaldım. Çok beğendim. Ayrıca bizim Bordoms'la başka da bir ilişkimiz oldu tabii. Evet program cingalımız Bordoms'ın bir şarkısından, iki şarkısında oluşuyordu aslında. Bunların ikisi de Super E.E. albümden ki birazdan o albümden bir parça ile çıkış yapacağız, veda edeceğiz açık radyo dinleyicilerine. Ama veda etmeden önce e, birkaç şey hemen hızlıca söyleyeceğim. Bizden sonra yayın yapan Cemre Hemiye Beyazı programında kolay gelsin diyorum. Kolay gelsin dememde bir sebebi var tabii ki. Aslında iyi yayınlar dileyecektim yoksa ama hı hı. kolay gelsin demek zorunda kaldım. Neden? Çünkü sen sert çıkışlar yapıp programdan onları zor durumda bırakmak niyetindesin gibi duruyor. Hı -hı. Dolayısıyla onlara Hani kolay gelsin diyorum Teknik masadaki arkadaşımız Gülkan'a teşekkür ederiz Teşekkür ederiz Bize organize Gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz Evet pek yakında da e, Kendimize bir blog Açacağız Facebook'taki gruptan da e, Facebook'ta bu arada bizim bir grubumuz mu var Sayfamız mı var ben de pek bilmiyorum Sana sürpriz yapmak düşüncesindeydim <gülüyor> Bir şeyimiz yoksa Facebook'ta henüz yok fakat e, olacak tamam. Yani ile çok ilkel bir biçimde ilgilendiğim için şu anda Neyse, e, ben daha aktif da olmaya çalışacağım evet sen hiç yapmıyorsun <gülüyor> peki program için yapabilirim tabi o zaman evet, oradan... programın sonuna geldik boardums da çıkacağız boardums'ın super AE albümünden super shine isimli parçayı çalışacağız e, bir ekleme yapmak istiyorum <gülüyor> İklimenin ne olduğunu biliyorum Evet, evet. biliyorsunuz ne söyleyeceğimi Sesim haftaya mi? böyle olmayacak Sesim haftaya böyle çık çıkmayacak O yüzden e haftaya eğer lütfedersiniz <gülüyor> ve dinlerseniz bu saatte açık radyoyu e Daha değişik bir sesim olacak çünkü şu an hastayım Çok da değişik değil hani laf aramızda Ama yine de hani güzeldir sesi hmm. <gülüyor> Teşekkür ederim <gülüyor> Rica ederim Peki o zaman Şimdi çok ağır bir şey çalacağız belki. O yüzden ben iyi dinlemeler dileyip dinleyicilerimize aradan çekiliyorum. Sen de parçamızı anarzet böylelikle. Boredoms'tan dinliyoruz. Super Shine. <gülüyor> I'm shy, shy, shy, shy, shy, shy,